أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد و على آله وصحبه أجمعين değerli müminler bugünkü vaazımızın konusu Edep ve haya hakkında olacak. Değerli müminler edep incelik, kibarlık, iyi tutum ve davranış, takdir ve hayranlık gibi anlamlara geliyor. Bir kavram olarak edep örf, adet ve kural halini almış iyi ve faydalı tutum ve davranışlar manasına geliyor. Edep bütün hallerde iyilik, güzellik, doğruluk, dürüstlük, istikamette doğruluk demektir. Haya ise utanma çekinme manasına geliyor. Ahlaki bir terim olarak haya nefsin çirkin davranışlardan rahatsız olması, uzaklaşması, çirkin söz ve davranışlardan, çirkin ahlaki durumlardan uzaklaşması manasına geliyor. Değerli kardeşlerim. Haya üç türlüdür. İnsanın Rabbinden haya etmesi, insanın Allah'ın Resulünden haya etmesi, yine insanın kendi nefsinden ve bütün insanlardan haya etmesi şeklinde üç grupta Hayayı inceleyebiliriz değerli müminler. Yüce Rabbimiz Hayanın bir perdesi olarak İnsan için örtünmeyi farz kılmıştır. İşte bu meyanda Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya ibn-i Adem قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا Ey Ademoğlu! Avret yerlerinizi örtesiniz diye size örtü indirdik. Örtü indirdik. yapabileceğimiz maddeleri Yüce Rabbimiz indirdi. Kumaş dokuyabileceğimiz pamuğu bize yaratmış oldu. 10'dan giysiler elde edebilmek için onu dokuma ilmini bize bildirdi, öğretti. Ve libasut takva. Zalik hayr. Takva elbisesine bürünürseniz bedeni elbise haricinde bir de takva elbisesine bürünürseniz o daha hayırlı olandır. O hayırlı olandır. Demek ki hem bedeni hem de ruhun elbiseleri var. Hem bedenin elbisesi var hem de ruhun elbisesi var. Ruhun elbisesi ahlak, güzel huy, güzel söz söylemek, güzel davranışlarda bulunmak, iyilikte bulunmak, Allah'a itaat etmek, Allah'ı sevmek Resulünü sevmek, müminleri sevmek, Allah yolunda her türlü cihadı, gayreti, çalışmayı göstermek. İşte bu ruhun elbisesi. Ruhun elbisesi olan takvaya bürünmek böyle bir şey. Ahlak ölçülerine uymak, ahlaklı olmak, her türlü fuhşiyattan, ahlaksızlıktan uzak durmak. Bedenin elbisesi ise mevcut elbiseler. Ham maddeleri pamuktan, ketenden veya buna benzer maddelerden yapılmış elbiselerle bedeni örtüyoruz. Bedeni örtmek de hayadır. Hayadandır. Bedeni örtmeden, avret yerlerini örtmeden insanın çarşı pazarda gezmesi hayasızlıktır. Allah'ın men ettiği, yasakladığı bir şeydir. Topluma insanlık alemine fayda getirmeyecek zararlı bir şeydir. Çünkü her türlü haddi aşmanın fitilini örtüsüzlük ateşler örtü olmadığı zaman bir takım gözler haram olan bedenlere değer. Ardından şeytan devreye girer. Vesvese verir. Şöyle yap, böyle yap der. Heva hevesine uy der. Heva hevese uyulunca da çok büyük acılar ortaya çıkar. Katliamlar ortaya çıkar. İffetsizlikler ortaya çıkar. Namussuzluklar ortaya çıkar. Aile bozulur, toplum bozulur, devletin yapısı bozulur, milletin mayası bozulur. Ailenin mayası bozulur. Her türlü ahlaksızlığın olduğu bir toplumda huzurdan, emniyetten, güvenden bahsetmek mümkün değildir. İslam'ın ilk geldiği dönemlerde İslam 4 kıtaya hükmettiği zamanlarda polis gücü diye bir güç yoktu. Sokaklarda polis gezmiyordu. Milyonlarca insan vardı İslam ülkelerinde Ama sokaklarda Polis gezmiyordu Polis yoktu Şu Her ilçemizi dolduran Her ilimizi Efendim İlimizin Kenarında köşesinde Merkezinde bulunan Hapishaneler Ceza evleri İslam'ın ilk asırlarında yoktu Peki Peki ihtiyaç yok muydu? Evet, ihtiyaç yoktu. Polise ihtiyaç yoktu çünkü herkesin kalbinde bir Allah korkusu vardı. Ahlaksızlık kimse yapmıyordu. Hak hukuk yeme işini kimse yap yapmıyordu. Gasp, hırsızlık yap yapmıyorlardı. Ancak olursa bir efendim, katil olayı, yaralama olayı bu tür vakalar da çok azdı. ve bunu da çok az sayıda bir bulunan mahkemelerle ve emniyet gücüyle üstesinden geliniyordu. Ama şimdi toplumun içerisinde binlerce güvenlik gücü var. Güvenlik gücü arttığı oranda ahlaksızlıklar artıyor, katliamlar artıyor. gasp olayları artıyor hırsızlık olayları artıyor tecavüz olayları artıyor öldürme olayları artıyor yetersiz polis gücü diyoruz artırıyoruz 150 binden 300 bine 300 binden 450 bine çıkartıyoruz fayda yok 750 bin askerimiz var yine yani yeterli değil e, ne olacak Bunun tek çözümü var. Herkesin kalbine Allah korkusunu yerleştirmemiz lazım. Herkes kendi kontrolünü kendisi yapacak. Allah'tan korkacak. Emniyet gücünün olmadığı yerde adam her türlü işi yapıyor. Allah korkusu yok kalbinde. Her türlü ahlaksızlığı yapıyor. Her türlü fuhşiyatı yapıyor. Allah korkusu yok kalbinde. E demek ki Emniyet güçlerini çoğaltmak, polisi, askeri çoğaltmak, her insanın başına bir tane polis görevlendirmek çözüm değil. Çözüm herkesin gönlüne Allah'ın sevgisini, saygısını, korkusunu yerleştirmek, imana davet etmek, imanlı bir nesil yetiştirmek. İslam'ın ilk asırlarında olduğu gibi imanlı bir nesil yetiştirmek, ahlaklı bir nesil yetiştirmek. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak annesi babası onu ya Yahudi yapar, ya Hristiyan yapar ya da Mecusi yapar diyor. Yani yanlışa çocuğu götüren anne babadır. Çocuk doğduğu zaman tertemiz İslam fıtratı üzerindedir. Yalan konuşmayı bile bilmez. Yalan konuşmayı büyüğünden öğrenir. Annesinden öğrenir, babasından öğrenir. Hatta ilk yalanla karşılaştığı zaman şaşar kalır ya nazolu Benim içimde yalan konuşma diye bir şey yok ama görüyorum ki annem yalan konuşuyor. Babam yalan konuşuyor. Demek ki böyle bir şeylik de var. Aa, daha ilk 3 yaşında, 2 yaşında bu durumu fark etmeye başladığı zaman çocuk değişmeye başlıyor. Demek ki diyor böyle şeyler de var. İşi kurtarmak için, mesuliyetten kurtulmak için Menfaat elde etmek için yalan konuşulabilirmiş diye çocuk annesinden babasından yalan söylemeyi öğreniyor. Çocuk anne babasından isyanı öğreniyor. Namaz kılmamayı öğreniyor. Secde yapmamayı öğreniyor. Açılıp saçılmayı öğreniyor. Küfretmeyi öğreniyor. Hatta bazı babalar erkeklik alameti olsun diye çocuğunun ağzına sigara tutturuyor. Oğlum bir de küfret diyor şöyle tam bir erkek olasın göreyim. Böyle erkeklik olur mu? Böyle erkeklik öğretiliyor mu? İslam'ın öngördüğü ahlak, ahlaklı erkek bu mudur? Küfür edecek, sigara içecek. Hatta hatta bazıları daha da ileri giderek 10 yaşındaki çocuğuna içki içiriyor erkek ol, olduğunu göstersin diye. Bunları da gördük İslam toplumunda, kendi memleketimizde. kendi köyümüzde kendi kentimizde bunları da görüyoruz. E ne oluyor böyle? Bu ne nasıl bir iş? Buharan bir iş. Bu yanlış bir iş. Bu yanlış bir mesuliyet tutunma. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl oluyor da çocuklarımızı kendi elimizle ahlaksızlığa itiyoruz? İffetsizliğe itiyoruz. Harama itiyoruz. Yalan konuşmaya itiyoruz, gasp'a, yalancılığa, dolandırıcılığa hazırlıyoruz. E bunların hesabı sorulacak değerli müminler. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyete. Hepiniz çobansınız ve sürünüzden mesulsünüz. Baba bundan mesuldür, anne bundan mesuldür, büyükler bundan mesuldür, fikir önderleri, ileri gelenler, devlet başkanları mesuldürler. İdareciler mesuldürler. Öğretmenler, hocalar mü mesuldürler. Müftüler mesuldür. Hep bundan mesulüler. Bir yaramazlık varsa, bir fuhşiyat varsa, bir masum kızımızın canına kıyılıyorsa hepimiz mesulüz. Bir yerde bir cinayet işleniyorsa hünharca, alçakça Bir cinayet işleniyorsa bundan hepimiz mesulüz. Nasıl oldu da bu nesil bu hale geldi? Bazı televizyon kanallarında her türlü şiddeti öğreten filmler var. Nasıl öldürürsün? Teknikleri nasıl? Onu öğretiyorlar. Hadi öldürdün. İz bırakmadan bu mesuliyetten nasıl kurtulursun? Cesedi nasıl parçalarsın? Poşetlere doldurur, değişik değişik çöp kutularına atarsın veya yakarsın hepsini filmler aracılığıyla genç nesillerimize öğretiyorlar. Hatta bazı dizilerde acayip, enses <gülüyor> ilişkileri yücelleştiren, güzel gösteren senaryolar var. Ve bu millet Bu dizileri seyrediyor. Hatta en çok seyredilen diziler bunlar. Ne kadar aptallık varsa, ne kadar geri zekalılık varsa, ne kadar iffetsizlik varsa, ne kadar şuursuzluk var ise hepsini oraya koymuşlar. Çocuklarımız açıyor, izliyor. Ahlaksızlığı, fuhşiyatı evimizde çocuklarımıza televizyon kanalları aracılığıyla öğretiyoruz. İnternet aracılığıyla öğretiyoruz. Çocuklarımızın odasına internet koyduk, bilgisayar verdik, öğrensinler, araştırsınlar, ilim öğrensinler, ödev yapsınlar diye. Sabahlara kadar ne yaptıkları belli değil. Murakabe yok, kontrol yok. Televizyon odalarında açık, ellerinde kumanda, uydu kanalları binlerce yabancısı, yerlisi, Zıp oraya zıp buraya çocuk daha beş yaşındayken en ayıp şeyleri görebiliyor. Bu çocuktan ne hayır bekleyeceksiniz. Kendi ellerimizle kendi neslimizi bozuyoruz. Ondan sonra da bir müddet önce meydana gelen şu acayip, şu can yakıcı, fecaat denilecek kadar neffet uyandırıcı bir takım olayları görüyoruz. görmek zorunda kalıyoruz. Bu olaylar İslam'ı Kur'an'ı bilmeyen batılı ülkelerde nadiren meydana gelen cinnetvari olaylardı. Şimdi ülkemizde de oluyor. Neden oluyor? Çünkü batılılaşıyoruz. Onların yolundan gidiyoruz. Farebin deliğine girse Batı, biz de gireceğiz Farebin deliğine. Batı'nın ilmini al, fennini al diyor Mehmet Akif. İlmini al, fennini al. Yaramazlığını, yaramazlığını, ahlaksızlığını alma. İffetine, dinine, imanına, Kur'anına sahip çık. Maalesef diyorum ya, hepimiz mesulüz. Bu mesuliyetten kurtulmamız için kendimize gelmemiz lazım. Nesillerimize, çocuklarımıza iyi örnek olmamız lazım. Onları yeniden İslam'ın inancıyla, ahlakıyla, şuuruyla buluşturmamız lazım, tanıştırmamız lazım. Allah korkusunu kalplerine yerleştirmemiz lazım. kıymlarına, kuşamlarına dikkat etmemiz lazım. Beyin dağarcığında şekillenen ilme, irfana dikkat etmemiz lazım. Bunların Kur'ani ölçülere uyması lazım. Uymadığı takdirde ne olur? Aha bir burada konuşuyoruz. Barın barın bağırıyoruz. Sonuçta hepimiz öleceğiz. Hayat bir gün sona erecek hepimiz için. Vallahi Ben kendimi kurtarmak için uğraşıyorum. Belki teliklerim faydalı olmayacak. Belki olacak. Bilemem ama kendimizi kurtarmamız lazım. Şu kürsüler şahitlik etsin diye, şefaat etsin diye uğraşıyoruz. Gayret sarf ediyoruz. Yoksa bazılarının dediği gibi bu hocanın derdi neymiş? Niye böyle konulara giriyor? Abdestli namazı anlatsa yetmez mi? Diyen kardeşlerime söylüyorum. Allah-u Teala dinin hepsini bizden soracak. Hepsini anlatıp anlatmadığımızı soracak. Hepsinden bizi hesaba çekecek. Hepsinden bir ayrım yapamayız. Dini sadece bir takım ibadetlere indirgeyemeyiz. Ahlaklı olmak zorundayız. İmanlı olmak zorundayız. Toplumumuzda huzuru, güveni, emniyeti, barışı, kardeşliği tesis etmek için toplumumuza Allah'ın emirlerini, direktiflerini, tavsiyelerini, nehilerini anlatmak ve hatırlatmak zorundayız. Kendimizi kurtarmak için bunu yapmamız lazım. Evet. Toplumumuzu kurtarmak için bunu yapmamız lazım. Hepimiz bir geminin yolcusuyuz. Kardeş olmamız lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde bu gemiyi selamette çıkarmamız lazım. Kavga etmeden, dövüş etmeden, birbirimizin aleyhinde konuşmadan, haset etmeden hep beraber kardeş olduğumuzu hatırlayarak omuz omuza, kol kola bu geminin selamette çıkması için Dili, ırkı, rengi ne olursa olsun imanın etrafında birleşmek suretiyle bu geminin selamete çıkması için hep beraber can hıraş bir şekilde gayret sarf etmemiz lazım. Çalışmamız lazım. Bana ne? Ne lazım diyemeyiz değerli müminler. Dertler tabii ki çok büyük. O yüzden ne kadar anlatsak bu konuları ihtiyaç daha fazla öyle hissediyorum, öyle görüyoruz. Ancak elimizden geldiği kadar, vaktimizin yettiği kadar bazı ayetleri, hadisleri sizlere hatırlatmak istiyorum değerli müminler. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Allah cümlemizi her türlü hayasızlıktan uzak eylesin. Allah cümlemize iman şuurunu nasip eylesin. Ahlaklı olmayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, yüce Rabbimiz işte biraz önce okumuş olduğum ayet-i kerimede bedenin ve ruhun ahlak elbisesi olduğundan bahsediyor. Bu elbiseleri kuşanmamız lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. El imanun bid'un. وَسَبْعُونَ بَابًا إِمَان yetmiş küsur kapıdır. Yetmiş küsur bölümdür. Şubedir. اَدْنَاهَا اِمَا تَطُ الْأَذَا عَنِ الْطَرِيخِ İmanın en azı yolda gelen geçene eziyet veren bir engeli bir eza'yı bir taşı neyse kaldırmaktır. و ارفعها قول لا اله الا الله ايم İma, افندim imanın en yüksek şubesi la ilahe illallah kavlidir la ilahe illallahı bilmek tanımak yerine getirmek Allah'tan başka ilah yoktur diyebilmek kulluğu sadece Allah'a sunabilmek her türlü yanlıştan Şerkten ortak koşmaktan uzak kalabilmek, sağlam bir kalp ile Allah'a yönelebilmek, kulluğu sadece Allah'a yöneltebilmek, otorite olarak sadece Allah'ı tanımak, Allah'ın dediğini bilmek, Allah'ın dediğini saymak, Allah'a güvenmek. İşte imanın en yüksek şubesi de budur. La ilahe illallah'tır. El hayau minel iman. İşte bununla birlikte Haya da imandandır. Buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haya ve iffetin yanmaması kalp, dil, göz, kulak, el, ayak gibi uzuvların günahdan korunmasıyla mümkün olur. Eğer elimizi, ayağımızı günahdan koruyamazsak hayalı olmamız mümkün değil. Dilimizi Sözümüzü, fiilimizi günahtan koruyamazsak hayalı olmak mümkün değil değerli kardeşlerim. Peygamberimizin hayal ile ilgili diğer hadis-i şeriflerini de kısaca şöyle hatırlatmak istiyorum. Hayal ile iman bir aradadır. Biri gittiğinde diğeri gider. Peygamberimiz buyuruyor. Başka bir hadis içinde hayal sadece... İyilik getirir buyuruyor. Başka bir hadisinde Haya imandandır buyuruyor. Başka bir hadisinde Haya ancak hayır getirir buyuruyor. El haya'u la yeti illa bi khayr Hayalı olmak Hayırlı bir neticeden başka bir netice vermez diyor. Mehmet Akif Ersoy Haya ile ilgili şu mısraları söylemiş. Haya Sıyırılmış inmiş Öyle yüzsüzlük ki her yerde Haya Ne çirkin yüzleri örtermiş mer o incecik perde. Yunus da diyor ki: "Girdim elim meclisine. Eyledim kıldım talep. Dediler ilim geride illa edep, illa edep." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin <gülüyor> ancası Abbas Peygamberimizden 2-3 yaş büyük sadece. Ona sordular birkaç defa. Yani Peygamberimiz mi büyük, sen mi büyüksün? Hayasından şöyle cevap verdi. Peygamber benden büyük. Ben peygamberden yaşlıyım dedi hayasından. Ben ondan ondan büyüğüm demedi. Peygamber benden büyüktür. Ama ben ondan daha yaşlıyım diye cevap verdi. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in terbiyesinde yetişen sahabenin bu hassasiyeti daha birçok konuda kendini gösteriyor değerli kardeşlerim. Bunlarla ilgili inşallah zamanımız yettiği kadar hadisler aktaracağız. İşte bunlardan bir başkası da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisidir. İnnamen inne mimma adrakennasu min kelamin nubuwwah nubuwwatul ula. İza lamm testahi fasna ma sheet. Eski peygamberlerden kalan bir sözü size söyleyeyim mi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şayet utanmayı unuttuysan Artık ne yaparsan yap diyor. İstediğini yap. Ar perdeni yıktıysan, ar perdeni açtıysan, ar damarın çatladıysa, artık ne yaparsan yap diyor. Yani, ar damarı çatlayan insan, faydasız insandır. Ondan daha fayda gelmez. Ar damarı çatladı mı bir insanın, daha ondan fayda gelmez. Onun dilinden, elinden, ayağından fayda gelmez. Ar damarı çatladı. O yüzden, bu ar damarı, damarını, çatlatmamak lazım değerli kardeşlerim. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki El hayau minel iman ve el imanu fil cenne. Haya imandandır, iman eden de cennettedir diyor. İman da cennettendir, cennettedir. İman eden de cennettedir diyor. Haya imandandır, iman da cennettendir. İman cennette olduğuna göre, imanlı olabilmek için hayalı olmak gerektiğine göre, ahlaklı olmak gerektiğine göre bu konuya çok önem vermemiz lazım. Unutmamız lazım ki ahlak, haya, edepli olmak müslümanın süsüdür. Olmazsa olmaz rengidir. Müslüman'ın ahlakı öyle olmalı. Müslüman haya duymalı. Müslüman edepli olmalı. Konuşurken edepli olmalı. Yürürken edepli olmalı. Başkalarıyla muamelesinde edepli olmalı. Büyüğüne karşı edepli olmalı. Küçüğüne karşı sevgili olmalı yine edepli olmalı. Edep, edep yahu diye demiş atalarımız, ecdadımız. Bazı camilerde görürsünüz. Osmanlıca yazar. Edep yahu. Edep yahu. Evlerde de çok vardı. Edep yahu. Osmanlılar da çok vardı. E şimdi meraklılar bunu asıyorlar yine. Güzel bir şey. Edep yahu. Yani her şeyden önce edep. Önce edep. Önce edep. Bunu unutmamak lazım. Değerli kardeşlerim. Yine değerli müminler. Haya cennetin sebebidir diyorum diyoruz. Hayali olmak imanlı olmanın yoludur diyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu ve benzeri hadis-i şeriflerinde bu konuya gerçekten çok temas etmiştir. Bakınız Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu diyor ki "Keane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Minel Ebu Sa'id peygamberimizi anlatıyor. Diyor ki, evlerde genç kızların, bakire kızların bakire bir odaya saklanıp da duydukları haya gibi, edep gibi, Bir bakire kızın erkekten saklanışı gibi bir erkek yabancı erkek onu görmesin diye göstermiş olduğu hassasiyet gibi büyük bir hassasiyet ile peygamberimiz de hayalıydı. Peygamberimizin hayası da bu derece büyük bir haya idi diye bizlere iletiyor değerli kardeşlerim. Haya'nın çeşitleri var. Dedik ya baştan. İnsan önce Rabbine karşı hayalı olmalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı, şimdi onun sünnetine karşı, onun bıraktığı miras olarak bıraktığı sünnetine karşı, dinine karşı, insan edepli, hayalı olmalıyız. Üçüncüsü de kişinin kendi nefsine ve diğer muamelede bulunduğu insanlara karşı hayalı olması şeklinde anlat, anlatmış olduk değerli kardeşlerim. Sohbetimizin İnşallah eee ilerleyen bölümlerinde haya ile ilgili başka hadis-i şerifler de aktaracağız. İnşallah vaktimiz yeterli olacaktır. Bundan önce Ahmet bin Hanbel'in sürekli söylemiş olduğu bir şiir var. Onu sürekli söylerdi. Ahmet bin Hanbel kim derseniz Hanbeli mezhebinin imamı olan büyük imam Ahmet bin Hanbel şu şiiri çok söylerdi. اذا ما قال لي ربي ام استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تاتيني فما قولي له لَمَّا يُعَاتِبُنِي وَا يُخْصِينِي Mal olarak diyor ki Allah bana nasıl haya etmeden Allah'tan hicab etmeden bu günahları işledin diye sorarsa halim nicedir diyor. İnsanlardan gizli olarak günah işliyordun. derse bana isyanla geldin ey ahmet derse halim nice olur diyor beni günahlarından dolayı bütün beşeriyetin önünde bütün mahşer mahşerin önünde ayıplarsa neden bunu yaptın ey ahmet utanmadan nasıl bunları yaptın ey ahmet derse durumum nice olur diyor halin nice olur. Büyük imam bunları söylüyor. Ve sürekli cemaati de bu sözü, bu şiiri ondan ezberlemiş. O kadar söyler söylermiş yani. Evet değerli kardeşlerim, ezan yaklaştığı için bir duyurumuz var. Duyurudan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Tekirdağ'da hafızlık Kur'an kursu hafızlık Kur'an kursu inşası için veya bu inşaatında kullanılmak üzere bütün müminlerden yardım talep ediyoruz. Allah yapacak olduğunuz, yapmış olduğunuz yardımları kabul eylesin. Allah malınıza, mülkünüze bereket versin. Allah inşallah ahirette bu yapacak olduğunuz yardımları bir hasene olarak sağlayacaktır. yüzünüzü güldürecek bir vesile, bir sebep olarak önünüze ve önümüze çıkarsın inşallahutaala. Değerli kardeşlerim, insan Allah'ı tanırsa haya eder. Allah'ı tanımayan insanın haya etmesi mümkün değil. Çünkü niçin haya duyacak ki? Allah'tan utanmayan kuldan utanır mı? Allah'tan korkmayandan kork der atalarımız. Allah'tan korkmayandan kork. Çünkü her türlü cürümü, her türlü kötülüğü yapabilir bu insan. Ey Allah'a şükür. Bir de kadınların hayası var ki bu haya erkeklerin hayasından daha fazladır. Bakınız bu konuyla ilgili Hazreti Ayşe'den Şöyle bir rivayet var. Diyor ki Hazreti Ayşe Allah'ın Resulü vefat edince benim evime gömüldü. Ardından babam Ebu Bekir vefat etti. O da benim evime gömüldü. Ben zaman zaman onları ziyaret ederdim. Odama geldiğimde onların yattığı yere geldiğimde Rahat davranırdım. Hicabımı icabımda açabilirdim. Çünkü kimse yok. Sonra Hazreti Ömer vefat etti. Onu da oraya gömdük. Ama ondan sonra Hazreti Ömer'in kabrinden hicap ettiğim için, haya ettiğim için örtümü asla bırakmadım. Peygamberimizi, babamı, Hazreti Ömer'i ziyarete geldiğim zaman Örtümü asla bırakmadım diyor. Daha önceden rahattın. Çünkü biri babamdı. Biri de eşimdi. Ama Hazreti Ebu Ömer vefat edilip de aynı yere defnedilince ondan hicap ettim, haya ettim. Oraya girdiğimde, kendi evime girdiğimde örtümü asla bırakmadım diyor. Değerli kardeşlerim, insan Allah'tan haya edecek dedik. Allah'tan haya eden insan Allah'ın arzında, Allah'ın mülkünde, Allah'ın yarattığı nimetlerle, Allah'ın yarattığı dil ile, Allah'ın yarattığı el ile, ayak ile günah işleyemez. Bundan haya etmelidir diyor. İnsan sadece Allah'tan mı haya edecek? Bakınız insan aynı zamanda meleklerden de haya etmelidir. Çünkü hafaza melekleri var. kiraamen katibin var. Bizi gören melekler var. Onlara karşı da hayalı olmamız lazım. Bu konuyla ilgili bakınız peygamberimiz buyuruyor ki men ekela al basala ve't suma ve'l, vel kurafe fe la yakrabanna mes mescidena. Fe innel melaikete teta'azza mimma yeta'azza minhu benu adam. Kim ki soğan ve sarımsak yerse mescidimize yaklaşmasın. O yani hazu kokarken. diyor. Bilin ki diyor, melekler Adem oğlunun eziyet duyduğu her şeyden eziyet duyarlar. Çünkü camide melekler var. Melekler Adem oğlunun eziyet duyduğu her şeyden eziyet duyarlar diyor. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor istahyu minallahi haqqal haya hakiki bir haya ile Allah'tan haya edin diyor ya resulallah inna nestahyu ve'lhamdülillah Allah'a hamdolsun biz utanıyoruz haya ediyoruz diyor sahabe kale leysa daliken leysa dak ve lakin'l istihya' minallah haqqal istihya' en tahfaza'r ra's hakkıyla haya etmek aklı, kötü düşünceden korumakla olur olur olur olur sağlam bir inançla olur. karnı helal rızıkla doldurmakla olur. haram yememekle olur. daima musibet gelebileceğini, ölüm gelebileceğini düşünmekle olur Ya bu şekilde Hadis-i Şerif devam ediyor. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. İnşallah bu konuya gelecek dersimizde devam ederiz. Gerçek haftalarda. Daha bu konuyla ilgili anlatılması gereken çok şey var. Allah cümlemizi ehli imandan olmayı nasip etsin cümlemize. Cümlemizi haya ehlinden eylesin. Her türlü hayasızlıktan, fuhşiyattan cümlemizi muhafaza eylesin. Toplumumuza edepli olmayı hayalı olmayı nasip nasip eylesin. eylesin. Hanım kardeşlerimize, kardeşlerimize, Allah'ın Allah'ın emrettiği emrettiği gibi, erkek emrettiği gibi erkek örtünmeyi El Fatiha. <gülüyor>